Külle veya tahlil, üç kere boşanmış kadını boşayan kocayla yeniden evlenmesini sağlamak üzere bir başka erkekle nikah akdinden ve cinsel ilişkiden sonra hemen boşaması üzerinde anlaşarak, muvazalı olarak evlendirmek suretiyle gerçekleşmektedir. Böyle bir evlenme en azından niyetlerde bir geçici evlenmedir ve geçici evlenme sünni İslam'da caiz değildir. Hazreti Peygamber samimi ve evlilik içinde yaşamak niyetiyle olmayıp, tahlil, hülle niyetiyle yapılan evliliğin caiz olmadığına, bu evliliği yapan erkeğe kiralık koç diyerek ve hem bu kiralık koçun hem de buna razı olan kocanın lanetlendiklerini bildirerek işaret etmiştir. Böyle anlaşmalı evliliklerin caiz ve geçerli olmayacağının bir başka delili de yine Hz. Peygamber'in üç boşamadan sonra yapılan evlenmenin yalnızca bir sözleşmeden ibaret olamayacağını, fiilen evlilik ve cinsi hayatın yaşanması gerektiğini bildiren hadisidir. Bize göre de boşanma Kur'an'a ve sünnete uygun olduğunda geçerli olur. En az üç ay içinde gerçekleşecek olan dönüşsüz boşama sistemi, tarafların düşünüp danışmalarını, sonradan pişman olacakları bir şeyi tehevvüre kapılarak birden yapmamalarını sağlamak içindir. Bunu değiştirmek dinin maksadına aykırıdır. Evlenme ciddi, samimi ve devamlılık niyetiyle olacaktır. Hülle de caiz değildir. Bazı fıkıhçıların akit yaparken taraflar hülle için veya geçici olduğunu zikretmezlerse evlenme akti geçerlidir diyerek hülleye geçiş izni vermeleri şariin maksadına aykırıdır. Ayetin açık ifadesine göre başından yeni bir evlilik geçmiş bulunan kadınla, eski kocası olup bitenlerden ders alarak yeniden mutlu ve düzenli bir aile hayatı kurabileceklerini akılları keserse tekrar evlenebilirler. Kur'an'ın tavsiyesi aksi halde bunu denememeleri yönündedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında ya da onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine haksızlık etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini Dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır, siz ise bilemezsiniz. İddetini tamamlamış bulunan boşanmış kadınlarla ilgili olarak ya iyilikle evlilik hayatına dönmek ya da yine iyilikle gönül hoşluğuyla birbirlerini incitmeden ayrılmak tavsiye edilmektedir. Kocaların boşama haklarını kötüye kullanarak sevmedikleri veya kendilerini sevmeyen iyi geçimi ve mutluluğu paylaşamadıkları eşlerini sırf onlara zarar vermek, intikam almak, başkalarına yaretmemek için nikah altında tutmaları bu ayette yasaklanmış, bunu yapanların yalnızca eşlerine değil, kendilerine de zulmetmiş olacakları bildirilmiştir. Evet kendilerine zulmetmiş olmaktadırlar çünkü eşler kendilerinden olan din ve insan kardeşleridir. Geçimsizlik ve nefret içinde yürütülen bir evlilik, taraflar ve yakınları için dünya cehennemidir. Çarpışan iki tesiden biri kırılırsa diğeri de içinde çatlar. İnsanlara zarar verenler bu dünyada olmazsa ebedi alemde bunun hesabını vereceklerdir. Ayrıca evlilik birliğinden zarar gören, zarar görmesine rağmen kocası tarafından boşanmayan kadınların hakemlere ve hakime başvurarak boşanma hakları vardır. Bu durumda kocalar toplum içinde itibar kaybına uğrayacaklardır. Nişanlıların serbestçe görüşebilmek için resmi evlenme aktinden önce dini nikah yapmaları bazı problemlere sebep olmakta. Kızın evlenmekten vazgeçmesi erkeğin ise buna karşı çıkması veya kıza zarar vermeye yönelmesi durumunda erkeğe ait bulunan boşama hakkının kötüye kullanılması yoluyla kızlar zarar görmekte, evli de, bekar da olmadıkları bir hayata mahkûm edilmektedirler. Bu durumda sırf kıza zarar vermek için onları boşamayan erkeklerin Allah'tan korkmaları ve tefsir ettiğimiz ayet üzerinde düşünmeleri gerekir. Kızlar ise hakemlere başvurarak çözüm elde etme yolunun bulunduğunu bilmelidirler. Resmi geçerliliği olmayan bir evlenme akti, İslam'ın da nikaha bağladığı hak ve ödevlerin gerçekleşmesi ve uygulanması bakımından sakıncalıdır. Hakların zayi ve tarafların mağdur olacağını bile bile resmi nikah yapmadan imam nikahıyla evlenmek caiz olmaz. Haksızlıklara kapı aralayan davranışların günah olduğu unutulmamalıdır. Kur'an ayetlerini doğru anlayıp onu kullarına lütfeden Allah'ın irade ve maksadına uygun bir şekilde uygulamak yerine hilelere ve hüllelere başvuranlar, naslara uyacak yerde nasları kendi heva ve heveslerine uydurmaya kalkışanlar, Allah'ın ayetleriyle alay etmiş olmaktadırlar. Burada Allah Teala'nın kullarına öğüt vermek ve doğru yolu göstermek üzere indirdiği kitaptan maksat, Kur'an, Hikmet ise müfessirlerin de genellikle benimsedikleri gibi büyük bir ihtimalle sünnettir. Çünkü Resulullah'ın ümmete örnek olan ve Kur'an'ı açıklamaya yönelik bulunan sünneti de ya vahiy yoluyla bildirilmiştir ya da Allah tarafından onaylanmıştır. Cahiliye devrinde daha çok rastlanmakla beraber İslam'dan sonra da tamamen ortadan kalkmadığı anlaşılan bir adet ve tutumda boşanmış kadınların başkalarıyla evlenmelerine eski kocalarıyla yeniden evlenmelerine de aile büyüklerinin velilerinin razı olmamaları bunu engellemeleridir. Bu davranışı bir onur meselesi sayan kendilerine yakıştıramayan velilere ve eski kocalara Kur'an-ı Kerim şu uyarıda bulunuyor. ''Bu kadınların istedikleri, hukuk ve ahlaka da, marufa da uygun bulunan evlilik taleplerini geri çevirmek, evlenmelerini engellemek, dul yaşamalarına veya istemedikleri biriyle evlenmelerine sebep olmak, insana onur ve şeref getirmez, nefis terbiyesi ve ruh temizliği sağlamaz, aksine birçok içtimai ve ahlaki problemlere, bazen rezaletlere yol açar, ailelere, velilere utanç getirebilir.'' Onuru, şerefi, ahlakı, nefislerinize ve kontrolsüz duygularınıza uymakta değil, Allah'ın öğütlerine kulak vermekte ve O'nun talimatına uygun yaşamakta arayınız. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren